Merhaba, bu videonun konusu kişisel markanızı yaratmak. Ne demek kişisel markanızı yaratmak? Daha üniversitedeyken hatta lisedeyken kendinizi bir yere getirmek. İnsanlar için değerli bir insan olmak. İş hayatına atılmadan önce sizi fark etmelerini sağlamak. İki tane sorun var başlamadan önce. Bir çok alakasız gözükecek. Milli piyangodan 60 trilyon zilyon ne çıksa size ne yaparsınız? Ne yaparsınız? 2- Siz herhangi bir yerde işe girmeye çalıştığınızda başkası sizin önünüze geçip de girdiğinde orada tanıdığı insanlar sayesinde bu torpil midir? Cevaplayacağız. Hoş geldiniz. Şimdi ilk önceki birinci sorumuzla başlayalım. Çünkü Kendi markanızı yaratmanın ilk adımı hayal etmek. Piyango size çıktı. Ne yaparsınız? Çok acayip bir para var ya. 60 milyon mesela. Ne yaparsın? Ev alırsın, araba alırsın. Sonra dünyayı gezersin. Ve sonra sonra ne yapacaksın? Parayı bir kenara koyup sadece faizini mi yiyeceksin? Bu mu? Bütün düşüncem bu mu? Hayır. Ne yapacaksın be adam? O paranın 60'ının 30'unu yedin. Oturduğunu çatalla yedin. Sonra, ne iş kuracaksın? İşte o iş senin markan. İki, iş görüşmelerine gideceksiniz. Birileri iş hayatında önünüze geçecek çünkü içeride tanıdıkları var. Seminerlerde o kadar çok sızlanılıyor ki bundan. Hocam içeride tanıdığı var, torpili var. Onunla da artık torpil değil. Kimse, tabii ki bazı yerlerde sırf akrabası diye kayrılıyor ama kurumsal firmada artık network deniyor buna. Tanıdığının olması. Onun torpili varsa senin de olsun. O zaman sen de birini tanı. Peki nasıl? Network senin markanın 7 adımından birisidir. Yani Haluk Tatar. Bu ismin videosunu niye izlersin? Çünkü Haluk Tatar'ın kim olduğuna bakarsın. İlk önce link edine girersin. Facebook'a. Bu adamı kimse takip ediyor mu? Ekşi sözlüğe bakarsın. Bir yerlere bakarsın. Ve çevresine bakarsın. Bu adamın çevresi dedilerle doluysa umursamazsın. Seminerlerine eğer ki Gün teyzesi modunda böyle halay çekilerek devam ediliyorsa gitmezsin. Ama sen bir seminere gittin, bir konuşmayı dinledin, salondan çıkıp gidiyorsan sen markanı hiçbir zaman oluşturamayacaksın. Git konuşmacıyla görüş, dokun ona. En azından bir kitap sor, en azından adres sor, en azından bir şeyler konuş. Peki ikinci aşama. Howard Schultz diyor ki Starbucks'ın kurucusu bir fikrin senden önce yapılmamış olması senin onu denememen için bir sebep değildir. Dene be adam diyor. Erhan Erkut da TED konuşmasında diyordu ki eğer ki Google yahoo var altavista var ben çıkmayayım deseydi Google diye bir marka olmayacaktı. Google'dan önce de arama motorları vardı. Peki sen hangi alanda kendi markanı oluşturacaksın? Solucan gübresi mi yapacaksın? Dikiş nakış mı? Ne? Bir alan seç ve hayal kur. Farklılık bul. İki. Burası önemli. Sosyal medyan. Bak sosyal medyan senin etiketinin ve markanın ilk bakıldığı yerdir. Sen sosyal medyanda o şerefsiz, bu adi, bu dolandırıcı lanet olsun şuna kahrolsun bilmem ne sürekli Küfür hakaret, küfür hakaret olursa ki ben de sinirli bir insanım bazen ne bileyim engelli rampalarına park edenleri kızıyorum, kötü paylaşımlarda bulunuyorum ama sen hep küfür ya bakıyorum direkt küfür var ya ana avrat gidiyor ya da sürekli siyasi görüş var. Siyasi görüşün her ne olursa olsun %50'ye iniyor hayattaki markanı satma şansın ama kimseye satmayayım bana ne yok öyle bir şey bu dünyada herkes müşterim. Ve ötesine geçiyorum. Sen sosyal medyanda, yarın ötesi gibi bir iş toplantısında görülmesini istemediğin, diyeceksin ki iş toplantısında benim fotoğraflarımı açacaklar. Kapıdan girmeden önce ya da çıktıktan sonra bakıyorlar. Kişisel markanı yaratacaksan sosyal medyan tertemiz olacak. Düzgün şeyler paylaşacaksın. Kedi videosu beğenebilirsin okey ama bir ne bileyim hayvanın parçalanlığı bilmem neye like dislike bir şey atma. Fikrini belirt en fazla. Veya sayfanla paylaşma böyle bir şey. Şiddet içeren bir şey paylaşma. Ve diğer bir konu. Gelişmen. Markayı oluşturmak için ilk önce renklerini bilmen lazım. Senin renklerin neler? Senin renginin olması ne demek? Kendine kesinlikle bir iş bul. Sonra bir logo bul. Kapat gözlerini hayal et. Logom ne olacak? Ya da internetteki çeşitlere bak. Sonra o logonu renklendir. Ve onu çıktı alıp masana yapıştır. Bir yere koy. Kartlizitini bas ya gerekirse. Kendi kartlizitini kağıda basıyor, A4 kağıdı parçalayacak şekilde bas. Ve o logo ve rengi uygun giyin. O logo ve rengi uygun yaşa. Yani ben kırmızı beyazı seviyorum, kırmızı beyaza uygun giyinmeye çalışıyorum mesela gibi. Bir başka konu. Senin kişisel gelişimini kariyerine, kendi markana göre yapman. Ne demek istiyorum? Çok basit anlatacağım. Sen markanı dünya markası haline getireceksen Bir yöne bakacaksın. Avrupa, Amerika, Rusya, Uzak Doğu. E o zaman Korece öğren, Çince öğren, Rusça öğren, Almanca öğren, İngilizce öğren. Yani sen diyebilir misin ki günümüzde hele ki ee ticaret bu kadar yayılmışken öyle ki artık adam Türkiye'ye malı getirmiyor. Alıyor yurt dışından satıyor yurt dışına. Deposuna bile getirmiyor. E ticaret bu kadar büyümüşken ben dünyayı mal satmayacağım sırf Türkiye'deki müşteri ile diyemezsin. Markan için yabancı dil öğren, öğren, lütfen öğren ki kitapları oku kendini bir parça geliştir. Bir başka konu, bir idol bul. Yapmayı düşünün işte en iyi 3 adam kim? En iyi 3 bak en iyi 1 demiyorum bir kişiye odaklanma. En iyi 3 adamın TED konuşmaları mutlaka vardır. Artık TED konuşması izlemiyorsan dizi izleme, TED konuşması izlemiyorsan hiçbir şey izleme, Pepe izle. TED konuşmalarını mutlaka, o adam nasıl yapmış, nasıl ilerlemiş bu arada TED konuşmalarının başarısı, başarılı örnekleri olduğu gibi bir de şeyler var nasıl batırdım tarzında bazı konuşmalarda var İşlerini batıranları da izle ve hareket planını hazırla, harekete geç. Ne demek? Diyelim ki bir şey satacaksın, kalem satacaksın. Bu kalemin çok teknolojik bir versiyonu var. eBay'de satılıyor, Amazon'da satılıyor, internette satılıyor. Senin de bir fikrin var, TÜBİTAKlık bir proje. İlk önce bu kalemi sat. Kurşun kalemi sat. Okulunda sat. internet sitesi kursat. ilginç bir tane kalem bul. Küçük bir bütçeyle. Talep topla öyle sat. Ama sat be adam. Kendi markan için bir şey sat. Lisedeyken bile sat. Geçen gün çok ilginç bir şey anlatacağım size. Merak ettim ve 2-3 sene, sene önce Türkiye'deki YouTube kanalları içerisinde en iyiler hangileriymiş diye baktım. Ve en iyi olan çok ilginç 10 kanalın 8 tanesi bugün en iyi onda değil ve işin ilginci bu arada en iyi de en çok abonesi olan düşünüyorum düşünün en çok abonesi olan en çok izlenen ve bugün en çok izlenen kanalların 6 tanesi 3 sene önce hiç yokmuş sıfır yok hiç yok düşünebiliyor musunuz yani İzleme, tüketme, takip etme o kadar hızlı değişiyor ki ve Türkiye trendleri takip ediyor. Twitter'da takip ediyor, Youtube'da takip ediyor. Sen trendleri takip ediyor musun? Ne demek? Kendi markanı oluşturacaksan şunu yapamazsın. Mesela ben IOS'ta program yazacağım süper. Objective-C öğreneyim. E öğren. Ama artık yok. Onun yerine Swift geçti. Veya Sen diyorsun ki, ben diyorsun işte sınavlara hazırlanıyorum. E sınav sistemi değişiyor. Senin gündemi, günceli haberleri bir takip etmen lazım. Ama dünyayı, Türkiye'yi değil. Çünkü öyle haber siteleri var ki bir sene sonra ne olacağını bir sinyal çakıyor. Senin ama arkadaşlarına, çevrenle ilgili tek derdin bitcoin patlar mı patlamaz mı? Patlamaz merak etme. Al 60 bin lira, 70 bin lira götür bitcoin'e yatır. Sonra kenarda bekle. Lütfen Tek derdin Bitcoin, tek derdim Instagram'da onu bunu falolamak olmasın. Ne alabilirsin, ne satabilirsin? Ve satacağın şeyi nasıl geliştirebilirsin? Çünkü kendi markanı oluşturduğun zaman Haluk Tatar neyin üstüne vuracaksın be adam? İlla mal satman gerekmiyor. Danışmanlık satarsın, bilgini satarsın, sosyal gücünü satarsın. Ama unutma yarının dünyası üretenin dünyası olacak. Çünkü herkes internete direk koyacak. Artık mağazalar aradan çıkıyor. Birçok büyük mağaza kapanıyor. Herkes internetten direkt satıyor. Senin markan internetten satılacak bir şey olmalı. Unutma. Ve geldik son iki konuya. Kendinize çok iyi bakmanız lazım. Niye? Çünkü markanızın arkasında siz olacaksınız. Yani Haluk Tatar markasının arkasında ben varım. Ve Haluk Tatar eğer ki ölürse, sağlığı kötü olursa size ulaşamazsa çok çabuk unutulur. Yarın emin ol 2 ay gözükmeyeyim hatırlamazsın bile. Bırak 2 ay 2 hafta sonra bile unutursun. Sen de iyi bakmalısın. Neye? üç şeye. Beyne. Bunu Kına Hanım söylemişti. Çok değerli bir e, TED talk konuşmayı size. Beyninize iyi bakın. Besleyin. Hep okuyun. Çok güzel şeyler okuyun. Zaten kitap hediye ediyoruz onları okuyun. 2. Bedeninize Junk food denilen çer şeyleri yemeyin geç, boşu boşuna tavsiyede bulunacağım. 3. Ruhunuza lütfen bir parça tekken müzik dinleyin. Müziksiz anınız olmasın. Ruhunuz sürekli beslensin ritimlerle. Ve negatif insanlardan uzak durun. Neden? Çünkü gününüzün her gün 10 dakikasını markanız için geçirin. En az 10 dakikasını. Ben hep şöyle düşünüyorum. Ben bugün kendi markam için sosyal medyada, işte youtube videosunda, seminerlerde ne yapabilirim? Ve geldik son konuya. Deneyin. Hata yap, Batırın. Hata yapmaktan korkmayın lütfen. Ama aynı hatayı yapmayın. Yani mümkünse Einstein diyor ki insanların aptallığının ve uzayın sonsuz olduğunu düşünüyorum. Ama insanların aptallığı biraz daha garanti diyor. Farklı bir şekilde bunu söylüyor. Lütfen aynı hatayı yapmadığın sürece sorun yok. Hata yapın ya. Ve birilerinin eleştirmesine bakmayın. O hani ağzına çorap tıkılası iki tane gerizekalı sizi eleştirdi diye ya keşke yapmasaydım ben artık küseyim dünyamı kapatayım yapma yürü batır yürü batır yürü kendi markanı sat küçük de olsa sat bir internet alana dal al ee, zaten web sitesi yapmanın şey eğitim seti var aç izle kendi web siteni yap wordpress'ten yap ve ticarete başla kimse senden fax istemiyor iki parça bir şey sat ve unutma toparlarsak kendi rengin kendi logon, kendi fikrin ve kendi bütçen olsun. 3-5 kuruş bile olsa başla. Hangi başarı hikayesini dinlesen? Starbucks, işte Mark, Elon Musk, ne bileyim Facebook'un kurucusu hep küçük bütçelerle başlamış. Google! Hepsi küçük bütçeyle başlamış. E sen de başla. Aga cebindeki 10 lirayı başka salakça bir şeye harcama. Yani keşke sigaranın bırakılması üstüne video çeksem de o sigaraya harcadığım para muhabbetini yapsam. Peki. Bugün iki minnet sorunu var, İki küçük sorunu var. Bir, kendi markan için hiç bugüne kadar bir şey düşündün mü? Düşündün mü? İki, bu fikir daha önce hiç düşünülmemiş bir şey mi ve benimle paylaşır mısın? Ya açıklama bölümünde paylaşır mısın? Ama korkma, çalınmaz. Neden paylaş? Biliyor musun? Daha önce bunu söyledim, videosunu çekin, yollayın dedim. Size girişim şey yatırımcı bulayım. Aşağıya yazın, belki birileri size destek verecektir lütfen en beğendiğiniz markanın peşinden gidin en beğendiğiniz markanın hikayesini bilin ama adam çok başarılı e, Elin Musk'ın hayatını size yazdım şey, video çektim takip edin anlatabiliyor muyum? Ben Haluk Tatar. umarım kendi markanız için bir parça yatırım yaparsınız idollerinizi takip edersiniz, seminerlere gidersiniz kitaplar okursunuz, belgeseller izlersiniz ve kendi markanızda benim karşıma çıkarsınız söz veriyorum Eğer ki kayda değer bir şey üretirseniz burada oturacaksınız ve sizin markanızı bizzat 1 lira para almadan ben tanıtacağım. Söz. Biz sonraki videoda görüşmek üzere.